Anlaşmanın Bozulması Anlaşmaya rağmen Bekir kabilesinden bir grup Huza kabilesiyle aralarında var olan kan davasını sürdürüyordu. Amr radıyallahu anh'ın Suriye'ye gitmesinden kısa bir süre sonra Bekir'in bir kolu bir gece Huza'ya baskın yaptı ve onlardan birini öldürdü.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara kendisine güvenebileceklerini söyledi ve onları ülkelerine geri gönderdi. Onlar gittikten sonra Ayşe radıyallahu anh'a gitti. Yüzünden çok sinirli olduğu anlaşılıyordu. Gusül etmek için bir miktar su istedi. Suyu üstüne dökerken Ayşe radıyallahu anh'a onun eğer Kâb oğullarına yardım etmezsem ben de yardım edilmeyeyim dediğini duyuyordu. O sırada Mekkeliler olayların muhtemel sonuçlarını düşünerek tedirgin oluyorlardı. Bu nedenle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi yatıştırmak üzere Ebu Sufyan'ı gönderdiler. Ebu Sufyan yolda geri dönen huzalı elçilere rastladı ve çok geç kalmış olmaktan korktu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin esrarlı halini görünce korkusu daha da arttı. Ey Muhammed! sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Hudeybiye anlaşmasında ben yoktum. Müsaade et de şimdi bu anlaşmayı güçlendirelim ve uzatalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ricasını şu soruyla cevapladı. Sizin tarafınızdan hiç onu bozan oldu mu? Ebu Süfyan tedirgin bir şekilde Allah saklasın dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem biz de aynı şekilde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 Ebu Sufyan orada oturmaya niyetlendiğinde kızı kilimi hemen onun altından çekti. Babası, küçük kızım dedi, bu kilim mi benden daha değerli yoksa ben mi bu kilime oturmayacak kadar değerliyim? Kızı, bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kilimi, sen ise bir putperestsin ve temiz değilsin dedi. Daha sonra şunları ekledi, babacığım sen Kureyş'in büyüsün ve onların liderisin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 Çünkü sahabe Kur'an'da peygambere de şöyle dendiğini biliyorlardı. İş konusunda onlarla müşavere et. Eğer azmedersen Allah'a tevekkül et. Onlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir şeye karar verdiğinde artık onu o karardan vazgeçirmenin imkansız olduğunu deneyimlerinden biliyorlardı. Ebu Süfyan şimdi de kucağında Hasan'la yerde oturan Fatıma'ya dönmüştü. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kızı dedi. Küçük oğluna tek tek insanlar arasında himaye kurmasını emret ki sonsuza dek Arapların başkanı olabilirsin. Fakat Fatıma radıyallahu anha çocukların himaye edemeyeceklerini söyledi. Ebu Sufyan tekrar Ali'ye döndü ve ne yapması gerektiği konusunda ondan yalvararak yardım istedi. Başka çaresi yok dedi Ali. Sen kalkıp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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sadece şu cevabı verdi. ''Ey Ebu Sufyan, bu senin düşüncen.'' Bunun üzerine Ümeyye lideri Mekke'ye çok üzgün ve hayal kırıklığı içinde döndü. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sefer hazırlıklarına başlanmasını emretti. Ebu Bekir radıyallahu anh kendisinin de sefere hazırlanmasının gerekip gerekmediğini sordu.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 İsteyen Taif, isteyen de Havazin üzerine yürüyeceğimi düşünsün. Allah'ım Kureyş'in bizi görmemesini ve yaptığımız hazırlıktan haber almamasını sağla. Böylece onları aniden ülkelerinde bastırabilelim. Bu duasına cevap olarak Allah'tan Hatip adındaki bir muhacirin sırrı öğrendiğini ve uyarmak üzere Kureyş'e bir mektup gönderdiğini bildiren bir haber geldi. Hatip mektubu Mekke'ye gitmekte olan muzeyneli bir kadına vermişti. Kadın mektubu saçlarının arasına saklamıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Zübeyr ve Ali radıyallahu anhumayı onun arkasından gönderdi. Ali ve Zübeyr mektubu kadının çantasında bulamayınca onu üzerine aramakla tehdit ettiler. Bunun üzerine kadın mektubu verdi. Onlar da peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdüler.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 Onların desteğini kazanmak istedim dedi. Ömer radıyallahu an: "Ey Allah'ın Resulü, bırak da kafasını uçurayım. Bu adam bir münafık." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona: "Ey Ömer, Allah'ın Bedir Savaşı'na katılanlara bakıp da ne isterseniz yapın. Çünkü sizi affettim demediğini ne biliyorsunuz?" dedi.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 Muhacirler 700 kişiydiler ve 300 atları vardı. Ensar ise 4000 kişiydi ve 500 atları vardı. Yola çıktıktan sonra orduya katılan kabilelerle birlikte toplam 10 bin kişi oluyorlardı. Atlılar develerle yolculuk ettiler ve atlarını yedeklerinde götürdüler. Sahabeden çok yakın olan birkaç kişi hariç hiç kimse düşmanın kim olduğunu bilmiyordu. Yarı yola geldiklerinde Abbas, Ümbül Fazıl ve oğulları karşılaştılar. Abbas radıyallahu anh artık Mekke'den ayrılıp Medine'de yaşamaya başlama zamanının geldiğine karar vermişti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara da sefere katılmalarını teklif etti. Onların bu teklifi kabul etmesi en çok peygamberle birlikte gelen Meymune'yi sevindirmişti. Ümmü Seleme radiyallahu anh de peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle birlikteydi. Verdikleri molalardan birinde ona iki Kureyşli'nin onu görmek istediği söylendi. Onlar da biri üvey kardeşi yani babasıyla peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin halası Atik'in oğlu Abdullah idi. Diğeri ise peygamberin en büyük amacı Haris'in oğlu Şair Ebu Süfyan idi. Bir zamanlar Halime onu da emzirmişti.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 Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bu adama amr adını vermesine rağmen Cüail adı hala onun için geçerliydi. Kudeyd de orduya Beni Süleym'den 900 atlı daha katıldı. Onların sözcülerinden biri ey Allah'ın Resulü dedi. Sen bizi iki zannediyorsun oysa biz senin dayılarınız. Sözcü kendi kabilelerinden olan Haşim'in annesi Atike'yi kastediyordu. Bu nedenle bizi sınaman için geldik.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 Bu beyitlerde adamların kılıçlarını çekme noktasına geldiklerinde kendi aralarında düşmanın kim olduğunu soruşturduklarına ve eğer kılıçların dili olsa onların da aynı soruyu soracaklarına değiniliyordu. Fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cevabı gülümseme oldu ve Ka'b hiçbir şey elde edemeden adamların yanına döndü. Onların karşılaşacakları şeyi arzulamaları, Kureyş'in ve Havazinin aynı soruya cevap araştırmalarıyla karşılaştırıldığında sadece kuru bir meraktan öteye gitmiyordu. Büyük Havazin kabilesi Nejd çölünün güney ucundaki tepeliklere yayılmış bir kabileydi. Taif de bu tepelerden birinin üzerindeydi. Taif'te yaşayan ve oradaki tapınağı koruyan Sakifliler, Havazin kabilesine Yesrib'den on bin kişilik bir ordunun yola çıktığını ve her ihtimale karşı hazır olmaları gerektiğini haber vermişlerdi. Havazin boylarının çoğu bu habere cevap verdi ve Taif'in kuzeyindeki avantajlı bir bölgeye asker yığmaya başladılar. Kureyşliler ise Mekke'den çok Taif'in tehlikede olduğunu düşünmeyi tercih etmelerine rağmen anlaşmayı bozduklarının farkındaydılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin anlaşmayı reddetmesiyle birlikte bu onları hemen hemen ümitsizlik noktasına getirdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunun farkındaydı.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 Kureyşliler Ebu Sufyan'ın tekrar peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle görüşmek teklifini kabul ettiler. Onunla birlikte Bedir savaşını durdurmak için elinden geleni yapan Hatice'nin yeğeni hakim ve Hudibiye'de peygamber sallallahu aleyhi ve selleme yardım eden ve anlaşmanın bozulmasından sonra kabilesinden bazı adamlarla birlikte Medine'ye giden huzalı Hudil gittiler. Kampa yaklaştıklarında beyaz bir katırın üstünde kendilerini karşılamaya gelen bir adam gördüler. Bu adam yolda Mekke'ye mesaj gönderebileceği bir adam bulabileceği ümidiyle kamptan ayrılan Abbas'tı. Ona göre Kureyşliler çok geç kalmadan peygambere bir delege göndermeliydiler. Birbirlerini fark ettiklerinde selamlaştılar. Abbas onları peygamberin çadırına götürdü. Ebu Sufyan, ''Ey Muhammed!'' sallallahu aleyhi ve sellem dedi. Sen akrabalarına karşı bir kısmı tanınan bir kısmı tanınmayan bir sürü insanla geldin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun sözünü keserek ihanet eden sizsiniz. Hudibi anlaşmasını siz bozdunuz. Beni Kâb'a da saldırdınız. Böylece Allah'ın haram bölgesine ve mescidine tecavüz ettiniz dedi. Ebu Sufyan konuyu değiştirmeye çalıştı ve ''Sen asıl kızgınlık ve stratejini havazine yöneltmeliydin. Çünkü onlar sana akrabalık yönünden uzak ve düşmanlıkta daha aşırıdırlar.'' dedi. Ümid ederim ki'' dedi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''Rabbim bana bunların hepsini lütfedecek. Mekke'nin fethini, orada İslam'ın zaferini ve havazinin bozgununu, yine ümid ederim ki onların ailelerini esirler ve mallarını da ganimet olarak bahşedecek.''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 Daha sonra adamların peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin abdes suyundan bir damla alabilmek için itişip kakıştıklarını gördü. Ey fazlın babası buna benzer bir bağlılık görmedim dedi. Abbas radıyallahu anh yazıklar olsun imana gel dedi. Ebu Sufyan beni ona götür dedi. Namazdan sonra Abbas onu tekrar peygamber sallallahu aleyhi ve selleme götürdü ve Ebu Sufyan orada kelime-i şehadetin tamamını söyledi. Abbas radıyallahu anh peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi kenara çekerek Ey Allah'ın Resulü! Ebu Sufyan'ın şeref ve ihtişama nedenli önem verdiğini bilirsin. Bu yüzden ona bir şeyler lütfet dedi. Peki diyen peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ümeyye'li liderin yanına gitti ve